Rahmet, rahman, rahmet rahman ve Rahim ismi. Bu her, bu iki isim. Rahman ve Rahim ismi hangi sıfatı içerir kalır? Rahman, rahmet eden. İkisi de rahmet sıfatını içerir. Evet. Başka hangi sıfat aldık? Eyüp. İrade mi? İradeyi daha önce almıştık. Evet hatırlayın. Evet, hatırlayın. Saç. Neydi saçat? Aşırı, Aşırı bir şekilde gadaplanması Başka hangi sıfatını aldık arkadaşlar? Esef. Esef. Neydi esef? üzülmek. Değil. Üzülme olmaz. Allah-u Teala üzülmeye yakışmaz. Siddetle gadap. Siddetle gadap. Normalde de şu. Evet. Efef. Efef. Arapçada iki manaya gelir. Üzülme ve gadap etme. Östelenme. Allah için ispat hangisi? Siddetle yapması? Gadap etmez. Başka ne aldık arkadaşlar? Kerahiye. Kerahiye. Yani Allah'ın ne yapmaması? Hoş. Görmemesi. Başka? Makt. كَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ Amel etmediğiniz, yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında ne kadar çok öfkeye layıktır, gazap edilmeye layıktır, gazap edilir. Buradaki makt da ne kadar arkadaşlar? Allah'ın şiddetle öfkelenmesi. Bunlar, bu sıfatlar, rahmet sıfatı, glediğine rahmet etmesi, gazap, ef, sakt, Şerahiye, bu sıfatlar arkadaşlar nasıl bir sıfat Zatî mi fiili mi <gülüyor> fiili sıfat yani Allah ne fiili sıfat Rabbimizin sıfatları ikiye ayrılır bir zatı sıfatları mesela ne gibi alim bilendir tamam mı yani zatına daimen her zaman mülazimdir zatıyla beraberdir zatından ne olmaz için ona ayrılmaz insan gibi düşünün mesela alim olan insan her zaman nedir alimdir Kimi zaman cahit, kimi zaman alim olmaz konusunda. Veya usta bir insan düşünün. Ustalık onun nedir Sıfatıdır. Kimi zaman usta, kimi zaman çırak, kimi zaman kalsa olmaz o adam. O konuda ustaysa ustadır. Bu onun zatının sıfatı. Her zaman usta. Ama onun bazı sıfatları var. Mesela uyumak, gülmek, sinirlenmek, hoşuna gitmek. Bunlar yine sıfattır ama nasıl sıfattır bunlar arkadaşlar? fiili fiili ihtiyari. Yani fiili ihtiyari. Mesiyetine bağlı. bağlı. Yani dilediği zaman Allah Teala bu sıfatlarını kullanır, yapar. Bu sıfatlar yani fiili sıfatları, fiili sıfatlar ve Allah Teala'nın zatî sıfatları genelde tek bir şeye delalet eder. Tek bir şeyi gösterir. O da nedir arkadaşlar? Allah'ın zatı yani Allah'ın kendisini gösterir. Ama her biri mana bakımından Ayrı şeyler ne yapar? İfade eder. Gelebiliriz böyle. içeride gelebiliriz arkadaşlar. Şu tarafa doğru. Her biri de ayrı mana içerir. Allah'ın rahmetiyle gadap etmesi bir midir arkadaşlar? Allah'ın rahmet sıfatıyla gadap sıfatı bir midir? Yani aynı mana mıdır? Değildir. Rahmeti ayrı bir şey. Gadabı ayrı bir şey. Ama hepsi ayrı mana olmasına rağmen hepsi tek bir şey gösterir. O da allah Teala'nın Zatı. Yani Allah Teala'nın zatı bu fiillerle nedir? Mutlasıftır. Bunlarla olmuştur. Bu fiillerin tümü tümü Allah Teala'nın ezelden beri sahip olduğu nedir? Sıfatlardır. Ezelden beri. Ancak fiili sıfatları bir özelliği de nedir arkadaşlar? Allah Teala onu o sıfatları dilediği zaman ne yapar? Zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde onları yapar. Mesela kul. Allah'ın herhangi bir kulu. Sadaka verdiğinde Allah'ın ne yapar? rızasını kazanır. Yani rıza fiili, rıza sıfatı Allah'ın ezelden bir sıfatı olmasına rağmen kul o anda Allah'ın rızasını kazanacak bir eylem yaptığında Allah'ın rıza fiili, rıza sıfatı ne yapar? Tecelli evet. eder. Asıl itibariyle ezeli bir sıfat olmasına rağmen sıfatın gerçekleşme bakılarak bakıldığında gerçekleşmesi olarak göz önünde bulundurulduğunda Sıfat nedir arkadaşlar? Yenilenir. Şimdi de allah Teala razı olur. Gelecekte seni yapacakların razı olacak. Ama maturidi ve eşariler buna nasıl inanıyor? Fiili sıfatlara özellikle. Zaten fiili sıfatları kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Sıfatlardan sadece 7 tanesini kabul ediyor maturidi ve eşariler. Sadece 7 sıfat kabul ediyor. Allah'ın öfkelenmesi, sevmesi, razı olması. Bunları ne alıyorlar? Evet. Tahrif ediyorlar. Ve var olan bazı sıfatların da Ezelden muttasıf olduğunu, ezelden ona sahip olduğunu söylüyorlar. allah Teala mesela diyelim ki, diyor ki birisinden, birisinin hakkında iyilik istediyse ezelden istemiştir. Ezelden. Mesela bir kafir adam düşünün. Kafir adam Michael. Bu adam Michael Allah'ın ezelinde onlara göre ezelde allah Teala o adamdan ne olmuş? Razı olmuş. Ve razı olmaya devam etmiş ve bu Michael 2000 yılında Türkiye'ye gelmiş Müslüman olmuş. Onlara göre Allah Teala bu adamı ne yapmak, razı olmak, razı olmalı. Çünkü bu adam ne olacak? Müslüman olacak. Çünkü onlara göre Allah'ın bu fiilleri, fiili sıfatları eskiye dayanıyor. Kadim, ezeli. Yeri geldiğinde, gerektiğinde Allah'tan tedellü edecek, Allah'ın sıfatlarını yapmasını ne yapamıyor, ne yapmıyor? Kabul etmedikleri için bir değişkenlik kabul etmiyorlar. O yüzden diyorlar ki Allah-u Teala ezelden Michael'ı ne yaptı? Sevdi. Hatta kâse halindeyken dahi ne yaptı diyor? Sevdi. Yani iyi, onun hakkında iyilik istedi manasında sevdi. Ama ehr-i sünnet ne diyor? Hayır. allah Teala Michael'a buz etti. Buz etti, buz etti, buz etti, buz etti. 2000 yılı Türkiye'ye geldi Michael. Müslüman oldu. O andan itibaren Allah-u hangi sıfatı tahakkuk etti, tecellü etti? Sevde sıfatı, razı olma sıfatı tahakkuk etti, gerçekleşti. Bugün ise Yüce Rabbimizin yine fiili sıfatlarından bir tanesi ve daha sonradan da Rabbimizin zati sıfatlarından iki tanesini alacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü kıyamet günü kullar mahşerde kıyamet meydanında toplandıklarında kendisinin o kıyamet meydanına geleceğini ne yapıyor? Bizlere haber veriyor, bildiriyor. O zaman allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar? Kıyamet günü mahşer yerine ne yapması? Gelmesi. Tabi biz bu dersin başında bundan 4-5 ders önce bu kuralları çok iyi oturttuk. Dedik ki allah Teala'nın zatı Nasıl insanın zatına benzemiyorsa, zat itibariyle, aklı itibariyle, allah Teala'nın sıfatlarının hiçbiri de insanın sıfatlarına ne yapmaz? Ben benzemek. benzemek. Ondan dolayı biz daha baştan diyoruz ki Allah için bir sıfat ispat ettiğimizde kimsenin aklına insanda olan veya mahlukatta olan bir sıfat ne yapmasın? Ben gelmesin. Gelme. Şayet gelirse bu insan neye düşmüş olur? Ben Teşbih. Kıfır genel bir parça, o ayrı bir şey. İlmi konuşuyoruz, teşbihe düşmüş olur. Şimdi Maturidi ve Eş'ariler klasik usulleri itibarıyla Allah Teala'nın gelmesi falan ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. gelmek demek diyorlar. Bir yerden bir yere yapmak gelmek. Yani bir yeri bırakıyorsun. arkanda gidiyorsun. Narda yeni bir yere geliyorsun. Evet, gelmenin insanlar arasındaki veya mahlukat arasındaki tarifi bu. Ama biz Rabbimiz için, Rabbimizin gelmesi İnsanın gelmesi gibidir demediğiniz için bunun gerektiğini ne yapmayız? Söylemeyiz. Mesela bugün misafir geldi diyoruz. Güneş geldi diyoruz. Mesela. Oturuyorsunuz mesela yıldızın özellikse. Ya perdeyi kapat güneş geldi. Nereye geldi hani filan? Güneş. Yani güneş yukarıda. Ama güneş geldi. Yani mahlukat arasında bile geldi dendiği zaman mahlukasına göre o sıfata sahip olan o mahluka göre mana ne oluyor hemen? Girişiyor. Nasıl allah Teala'nın yani nasıl olmasın ki allah Teala'nın adına biz gelmesini gelmesini ispat ettiğimiz zaman onun hakkındaki mana ne olmuş olmasın? Aynen, farklı olmasın, değişiklik olmasın ve onun hakkında kemal olmasın. Çünkü bizler biliyoruz ki allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kemal. Yani kemal ne demek? Eksiksiz. Hiçbir eksik noktası olmayan, mükemmel olan, tam olan. Şimdi Allah Teala ayette buyuruyor ki: "Hel yanzurune illa en fi min al Kıyamet günü bahsediyor bahsettiyor Allah Teala? Onlar diyor beklerler. beklemezler mi? Neyi beklemezler mi? Yani burada Allah Teala soru tipiyle bir ne var azarlama var aslında. Diyor ki onlar Allah Teala'nın beyaz bulutlar içinde gelmesini beklerler. Bakın. Kur'an'daki vasıfa bakın. Nasıl gelir diye sorduk size ne dersiniz arkadaşlar? Peki ki nasıl gelir Mehmet? nasıl sorusu? Allah'ın isim ve sıfatları hakkında nedir arkadaşlar? Yasaktır. Ne diyor? Enes İmam Malik, Malik bin Enes, tabiinden, tabiin, tabi etba'at tabiinden, etba'at tabiinin büyük alimlerin Malik bin Enes'e gelip sorduklarında Allah arşına nasıl istiva etmiştir deyip soruyor. Nasıl? Kul daha kendi sıfatlarını nasıl işlediğini bilmemekte. Yani. Bilmiyoruz. Bizim bizle beraber dolaşan yeniden bir nesne var. Bir veya şey var. Gerçek var, ne? Ruh. Mesela. Ruhun nasıl olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyorum değil mi? Ruhun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi sorsam size ruhun tarifini herkes bir kalem alsın, üç satırda yazsın desen inanın hiç kimse üç kelime daha yazamaz. Çünkü yazacak hiçbir şey yok. Ama Nasıl olduğunu bilmememize, bilmememize rağmen ruhun, biz ruhu yapmıyoruz? inkar etmiyoruz. Allah'ın sıfatlarının da nasıl olduğunu bilmememiz, onları inkar etmemize ne yapmaz? Gerektirmez. E insan sen kendi zatında dahi birçok sıfatı bilmiyorsun. Mesela göz nasıl görür? Beyne nasıl gönderir? Beyin onu nasıl algılar? Bilmem. Bunları bilmiyoruz ama bilmememize rağmen hala kalkıp diyor muyuz? Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunun nasıllılığını, keyifiyetini bilmiyorum. O halde insan görmez. Diğer adama ne denir? Aptal denir, ahlak denir, manyak denir. Demir yani. denir. denir Bakın çevre götürün tedavi derler. İşte Allah Teala'nın <gülüyor> sıfatları da keyfiyet bakımından bir keyfiyeti vardır ama biz onun keyfiyetini ne yapmayız? Hı -hı. Bilemeyin. Allah bize o, o, onun, o sıfatların keyfiyeti yapmamış? Aynen. Bildirmemiş. Ne gibi? Bizde olan bazı şeylerin keyfiyetini öğretmeyip bildirmediği gibi. Allah-u bizden ne istiyor arkadaşlar o yüzden bu, sebep, bu sebeple bildirdiklerine i̇man. olduğu gibi iman etmek, teslim olmak. Tahrif etmeden, taatir etmeden, teklif etmeden, temsil etmeden. Şimdi İmam, İmam Malik i adam gelip diyor ki Allah arşa nasıl istiva etti? Nasıl sorusunu soruyor, nasıl soruyor? İmam Malik diyor ki ona istiva yani yükselmek, üstüne çıkmak, Malum. Ne evet, demek malum? Biliniyor. Yani istiva kelimesinin Arapçada bir karşılığı var. Yani istiva dendiği zaman ve defter dendiği zaman iki aynı şey anlaşılmıyor. Defter yazılan bir şey. İstiva yükselme. Mana biliniyor. Yani diyor ki malum istiva malum İstiva malum. Keyf meçhul. <gülüyor> Keyfiyet yani nasıl? Meçhul. Yani, neden, neden, bugün, Bilinmiyor. Diyor ki ve sual anha bu, bu bu konu hakkında soru sormak bidat. Hangi konu hakkında soru sormak arkadaşlar? Allah'ın arşının üzerine istiva ettiği konusu mu yoksa keyfiyet sorusu mu? Keyfiyet. keyfiyet. Yoksa Allah'ın arşının üzerine istiva etmek alakalı soru sormak bidat olsaydı İmam Malik ne derdi? Kardeşim bunu kapat bunu konuşma. Ama ne İmam Malik istiva biliyoruz manasına istikvayuş yükselmek. ama keyfiyet mecuz. <gülüyor> Şimdi Arapça'da hel yanzuruna illa en yetiyehumullah. Onlar Rablerinin gelmesini bekler. İtiyan sıfatı Allahu Teala'nın gelme sıfatı. <gülüyor> gelmek. Şimdi Arapça'da gelmek dendiği zaman ve sevmek dendiği zaman bu kelime itibarıyla, mana itibarıyla aynı şey mi anlaşılmakta yoksa iki ayrı şey mi anlaşılmakta? Yani, i̇ki Ayrı mana, mana itibariyle. Ama keyfiyet bakımından keyfiyet bakımından Allah'ın nasıl sever biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biz insanı gördüğümüz için, kendimizi bildiğimiz için insanın nasıl sevdiğini biliyoruz. Ama kalkıp da Allah'ın nasıl sevdiğini bilmiyoruz diye Allah'ın sevme sıfatını ve gelme sıfatını ne yapmıyoruz? İmkar etmiyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Uhud dağı cennetten bir dağdır. O bizi sever, biz de onu severiz. Şimdi Uhud Dağı'nın nasıl sevdiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bize göre o cansız <gülüyor> geliyor, değil mi? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü ona bir sıfat veriyor. Ne sıfatı? <gülüyor> Sevme. Sevme sıfatı. Biz onun nasıl sevdiğini bilebilir belki bu dünyada. Belki yani bilmiyoruz, bilebilir. Ama bilmiyoruz diye Uhud'un, Uhud sevmez diyemiz miyiz? Bilemez. Diyemeyiz. İşte Allah Teala kıyamet gününde beyaz bulutlar içinde ve melekler gelecek, tamam mı? Nasıl gelecek dendiği zaman biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama gelecek mi? Allah bize bunu haber vermiş mi? Vermiş. İman etmek bizim bu konuda neyimiz? Vacip. Kıyamet sahnesinde arkadaşlar önce melekler inecek, biraz sonra ayetler gelecek. Melekler saf saf iniyor. Sıra sıra. Hatta bazı halimler diyor ki her sema melek, her semanın meleği, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi ayrı ayrı. Mahşerdeki kulları ne yapıyorlar arkadaşlar? Sıveriyorlar, kuşatıyorlar, sarıyorlar. Düşünün sahneyi. Düşünün sahneyi arkadaşlar, azametini. Sonra, melekler indikten sonra kim geliyor arkadaşlar? Rabbimiz geliyor. Düşünün, hesap gününü düşünün. Yani Allah geliyor, tabii Allah'ın sıfatlarıyla olduğu, kendini vasfettiği, Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, Peygamber'in sünnetliğinde bildirdiği sıfatlarla inananlar Rabblerini orada ne yapacaklar zaten? Tanıyacaklar. Ama Allah'ın bu sıfatlarını kabul etmeyen, Allah'ın gel Allah gelmeyecek kardeşim diye inanan bir adam dünyada Rabbi geldiğinde tanır mı onu? Tanıyamayacak. Niye? Çünkü böyle bir sıfatı zaten kabul, kabul, ediyor. kabul ediyor. Sonra Rabbimiz gelecek. Tabi insanlar uzun bir müddet bekleyecekler. Biz bunu diğer akide de aldık. Hesap görülmesi için artık demeyecek ki yani artık hesap görülsün diye. Sonra artık böyle ee, Allah Tanrı'na yapacak? Hükmedecek. Hükmünü verecek. Peki maturid ve eş'ariler ne diyor Allah'ın ile alakalı? Bu ayetle ilgili ne diyorlar? Allah'ın emri gelir. Allah gelmez diyorlar. Allah'ın emri gelir. Şimdi bizi bir her tevhile düşen, her tahrife düşen insanlar bir yerden kaçarken, yağmurdan kaçarken ne tutuluyor dedik arkadaşlar? Doluyor. Daha önceki derslerde bunların hep örneklerini verdik. Örmeye, örnek vermeye devam ediyoruz. Onların ne kadar büyük çelişki içinde olduklarını. Şimdi onlar zannediyorlar ki Allah'ın emri gelecek dedikleri zaman doğru bir şey söylüyorlar. Ve söyledikleri şey hem akla hem mantığa hem de dine uygun hiçbir çelişkisi yok. Halbuki en büyük çelişki budur. Peki çelişki nerededir arkadaşlar? Eğer tevhidi çok iyi bilirseniz Rabbinizi iyi tanırsanız ve onların çelişkileri, şüphelerini çok iyi bilirseniz öncelikle imanınız, itikadınız güçlenmiş olur. Rabbinizi tanımış olursunuz. Rabbinizin böyle e, yani tabiri caizse bulut kütlesi gibi inanıyor onlar. Böyle, böyle soyut bir şey. Yani yok. Sanki yok'a yakın bir şey. Ama sen Rabbini bilirsen razıdır, sever, gazap eder, öfkelenir, kıyamet günü gelecek. ya yani var olan bir şey. Rabb. Ama öbür türlü soyut. Her yerde ama mekandan münezzeh. Yani ne demek bu? Anlamsız bir şey yani. Her yerde mekandan münezzeh. Bu atma yok demek yani. Bir şeye yok demekten önce böyle dersin. Her yerde ama mekandan münezzeh. Anlamı yok, eşittir yok. Şey, yok? Tabi ne var ne yok. Rabbinin eli var mı yok. İki gözü var mı yok. Gazap eder mi yok. Subhanallah. Yani nasıl bir, o zaman nasıl bir ilah bu yani. Demek ki bu öyle hani boş bir şey yani. Siz. Öyle yani var olduğuna inanılan bir şey. Ama bildiğin Rab, Allah'ın kendini vasfetti Kuran-ı Kerim'de. Sünnette peygamberinin anlattığı Rab var olan bir zat sahibi. O zatının sıfatlarının olduğu. tam mı? Bu sıfatlarının ezelden mutlası sahip olduğu, ezelden beri sahip olduğu. Kimi sıfatlarının zati, kimi sıfatlarının fiili olduğunu bilirsen Rabbinin arşunun üzerinde olduğunu bilirsen dünyada Rabbinin kontrolü altında, gözetlemesi altında gezdiğini ne bilir misin? Şimdi bunlar çelişki için dedi ki, dikkat edin arkadaşlar çelişkiye Allah'ın emri gelir diyorlar. Allah'ın emri. Bir maturid ve eşariye sorsak desek ki Allah'ın emri nereden gelir? Ne ders? Her yer. Allah'tan gelir. Allah'tan gelir yani Allah katından. Yukarı. Yok yukarı, yukarıda yukarıda kalır mı ya Allah'ın? Her yerde olduğunu kalır der ki, emir Allah katından gelir. Peki, sana göre ey maturî, sana göre ey eşarî, Allah her yerde olduğuna göre o emirin gelmesinin manası ne? Zaten emir her yerde. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> yani gel, saçma bir şey söylüyorsun aslında sen. Ama söylediğinin saçmalığının farkında değilsin. değilsin. Ne gibi? Allah her yerde ama mekandan evet. münezzehte olduğu gibi burada da bir saçmalık var. Allah'ın emri gelir diyor. Tamam, varsaydık Allah'ın emri geldi. Emir kimden geldi? Allah'tan. Sana göre Allah nerede? Her yerde. Her yerde, her yerde olduğuna göre emir de zaten her yerde, her yerde olması lazım. Her bir yerden her gelmesine her gerek. gerek yok. Anlayabildik mi arkadaşlar? Tezatı, fenakuzu, saçmalığı. O zaman Rabbimiz kendine layık olduğu bir şekliyle bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir şekliyle ne yapacak? Kıyamet günü gelecek. O arafat meydanında kıyamet meydanında kullar Rabbini görecek. İki yerde görecek. Milletlerin rabblerini. Bir o kıyamet meydanında, iki Cennete. cennette. Çünkü cennetin en büyük nimeti hangisi arkadaşlar? Oradaki huru yer, ırmaklar falan değil. Allah teala'nın yüzüne bakmak. En büyük nimet Cüpegam veren kılsın. En büyük nimet ama Rabbinin yüzü yüzü olduğunu kabul etmeyen bir insan nasıl Rabbinin yüzüne bakmakla? müşerref olacak, nasıl Rabbini izle bakmakla ikram olunacak, orası ayrı bir nokta, orası insanı korkutanmıyor nokta. Çünkü diğer ayette, هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ Onlar eklerler mi? Ekliyorlar mı? Neyi? اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ Meleklerin gelmesini. Bakın, melekler geliyor arkadaşlar. Öyle melek yani ki hani bir rivayette, semada, gökyüzünde, her dört, dört parmak e, büyüklüğünde bir yerde, Allah'a secde eden bir melek vardır, bulunur. Kafasını kaldırmaz. Secde halinde bekliyor. Hamd ediyor Rabbini, tesbiye ediyor. Rabbini anıyor. Bütün melekler geliyor. Ev ye'tiye rabbuke Ya da onlar Rab'lerinin gelmesini beklerlerdi. Ne olacak? Rabbimiz gelecek. Ev ye'tiye ba'du ayati rabbik Ya da Rablerinin, Rabbinin bazı ayetlerini beklerler Ne olur o bazı ayetleri? Kıyamet alametlerinden birisi diyor haline. O da nedir? Dünya ile alakalı. Güneşin batıdan doğması, doğudan batması. Bu Rabbimizin bazı ayetleridir. Kıyamet ayetleri, kıyamet alametleri. Bunlar sırasıyla önce güneş doğudan batar, batıdan doğar. Ondan sonra melekler gelir. insanlar rızkıdan sonra. Sonra Rabbimiz gelir. En son olarak. Sonra değer. O halde Rabbimiz kendine layık bir şekliyle, keyfiyetini bilmediğimiz şekliyle, kıyamet gününe ne yapacak arkadaşlar? Gelecek. O zaman gelme sıfatı, yani biz bunu Arapsi'ne ne diyoruz? el ityan. El-İtiyan. Gelmek. Allah'ın gelme sıfatı vardır. Bu sıfat fiili midir, zati midir arkadaşlar? Fiilidir. Fili. İhtiyaridir. Diyor diğer ayette, kelle... İza dukke al-ardu O gün yeryüzü paramparça olur. Birbirine vurup paramparça olur. Vaca rabbuka. Rabb'in ne var. Gelir. Ca rabbuka. İkinci Allah'ın sıfatı gelme sıfatı meci. Ta yecidu meci. Bu da Allah Teala'nın bir sıfatıdır. Gelir. Vaca buke. Rabbin gelir, vel meleku sapsan sapsa, melekler saf saf, saf, saf gelir. Dediğimiz gibi bazı tesir alimler ne diyor? Yani her semanın melekleri saf saf gelir, dizilir. Yani o gün çok büyük bir gün. İnsan o kendini hazırlamalı. Ama bırakın o günü hazırlamayı. allah hala Teala o gün hakkında bize haber vermiş, o sahneyi bize bahsetmiş, anlatmış, kendisinin geleceğini bahsetmiş. Biz bundan habersiz yaşamayı bırakın. İnsanlar bunu inkar ediyor. Yok diyor kardeşim. Şey almaz. Ee, Rabbimiz gelmez. gelmez. Çünkü ona göre gelmek nedir arkadaşlar? Gelmek. Bir yere bırakıp bir yere gitmek. Kardeşim bu insan için gelmek. Gitmek. İnsanda var olan bir sıfat. İnsan için. Ama Allah için gelmek gitmek nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın ne sıfatı var? Yeryüzünün semasına İnme. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Nuzul. Bu arada kapı kapalı mı arkadaşlar? Heh. Çünkü dışarıda notlarımız falan var. Burada anlamadan gidebilir yani. Nuzul sıfatı yani allah Teala gecenin her üçte birinde, her gece gecenin üçte birinde son üçte birinde yeryüzünün semasına iner diyor Peygamber Aleyhisselam. Yani gecenin son üçte biri sabahleyin imsaktan yarım saat, bir saat önce takriben yaklaşık olarak ne der Rabbimiz gecenin üçte birinde yer düzen semasına inip yani günahlarının bağışlanmasını isteyen yok mu onu? Sağlayayım. Evet. Benden bir şey dileyen isteyen yok mu ona? Evet. Vereyim. Sana yani o saat bir gün içindeki 24 saatin gün içindeki evet. en değerli saati. Rabbimizin yeryüzünün semasına indiği saat. Peki Rabbimiz o saatte indiğinde, geldiğinde Arşı boş kalır mı? Bu soruyu sorar mıyız? Sormayız. sormayız. Ne sormayız? Çünkü Bilmiyorum. bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Yani bu insan için insanın bir, yer, bir şeyi bırakıp bir yere gittiğinde insan için akla gelen, insanın yapmış olduğu inişten akla gelen bir e, iniştir. Sen atın üzerine bindiğinde indiğin zaman atın üstüne olur. Boş kalır. Ol. abimiz teşbisten, kıyaslan uzaktır. Bilmiyoruz. Rabbiniz bize kendini dünyada ne yapmadı? Yani. Göstermedi. Sıfatlarını bize kendisi yapmadı? Göstermedi. Ama bize sıfatlarından haber evet. verdi. Bizden istediği onlara olduğu gibi iman, iman etmek. etmek. Düşünün Rabbiniz gecenin üçte birinde iniyor. Ama biz ne yapıyoruz? Foşur foşur yatakta uyuyoruz. uyuyoruz. O saat öyle mübarek saat ki, yeryüzüne Allah'ın indiği saat, sabah namazdan önce kalk, içeriye yap, namaz kıl, abdest al. Camiye gitmişsin, hazırlık yap. Kur'an hukuk, asellerini. Yani müminin fırsat saati o saati o saati değerlendirmek lazım bir sıfatı da Rabbimizin nuzul. diğer ayette diyor ki va teşapta kur Bilgame o gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılır Paramparça olur. olurzir mela tutenzi ile ve melekler sak indirilir melekler ila yani ilgililer Burada bu ayette dikkat edin arkadaşlar Rabbimizin sıfatıyla alakalı bir sıfat zikredilmiyor. Gökyüzünün yarılmasından ve meleklerin indirilmesinden bahsediyor. Peki Şeyhul İslam'ın teyimi bu ayeti burada niye zikretti? Ne alakası var? Bağlantısı ne? Şu arkadaşlar bağlantısı. Burada zikredilen bu ayette Furkan Suresinin 25. ayetinde söylenen bu özellikler Rabbimizin gelmesinden önce olacak olan Olaylar. Bunun akabinde ne olacak? Yukarıdaki ayetlerde bahsedilen Rabbimizin gelmesi. Gök bizi parçalanacak. Bulutlarla yarılacak. Melekler inecek, gelecek. Sonra Rabbimiz gelecek. İşte Rabbimizin e, bir sihirli sıfatı da itiyan. Meci ve muzuz. Hemen ondan sonra Şeyh Hulusihan i̇bn Rabbimizin zati bir sıfatına geliyor. O da hangisi? Allah'ın yüzü sıfatı, yüzü. Allah-u Teala'nın kendine layık bir yüzü vardır. Şimdi hemen maturucu, eş'ari yahut da e, bizden fazla kitap okumamış, ilim okumamış, tevhidin altyapısını oluşturmamış insanların aklına yüz deyince aklına hemen ne geliyor? İnsan yüzü. Halbuki gelmemesi lazım. Yani mesela hayvanda da yüz var. Ondan sonra yani birçok mahlukatın Yüzü var ama aklına senin niye yani insan yüzü geliyor? Daha önceki derslerde söylemiştik. Kelimeler yalın, tek başlarına, kullanıldıklarında manada, mana olarak nedir? Zihinde kalır. Zihin içindedir o. Ne zaman gerçek manasını kazanır o kelimeler? Zihinden dışarı çıkartılıp bir şeylere izafe edilinde. Şimdi yüz deyince normalde hiçbir şey akla gelmemek lazım. Hemen sormanız lazım. Hocam neyin yüzü? Dediğim zaman filin yüzü. Herkesin aklına geliyor arkadaşlar? Filin yüzü geliyor. Yani yüz kelimesi mana olarak ne zaman mana kazandı hakiki manayı? İzafe edildiği zaman. Bir şeyle beraber kullanıldığı zaman. Ama yalnız başına kullanıldığı zaman normal, sa sağlıklı akla hiçbir şeyin Gelmemesi lazım. İnsanın yüzü dediğim zaman herkesin aklına iki kaş, iki göz, iki pek, ağız, bunun bunlar geliyor değil mi? Bunun dışında aklına başka bir şey gelen insan yoktur. Şimdi Allah'ın yüzü dediğimiz zaman o zaman bizler biliyoruz ki Allah'ın yüzü insanın yüzü gibi değil. Tamam Mahlukatının diğer yaratmış olduklarının yüzü gibi de değil. Peki onun yüzü nasıl diye sorsak ne dersiniz? bu soruyu sormak bidattir ama allah Teala'nın yüzü var mıdır? vardır derin çünkü isim sıfatlar konusunda arkadaşlar kendi aklımızdan kendi yorumumuzdan ortaya koyabileceğimiz hiçbir şey olamaz yoktur kaynak Kur'an ve sünnet Allah bize bununla hitap etmiş bizden gaybe iman etmenizi istemiş işte gayba iman budur. Zaten allah Teala gayba iman edenleri onun için Kur'an-ı Kerim'de ne yapmakta? Övmekte. Sen Rabbini görseydin, tanısaydın, bilseydin, ondan sonra iman etseydin gayba imanın değeri kalmazdı. Rabbimiz bize haber veriyor, imtihan ediyor. Hani nasıl insan, bazen ne yapar? Çoluğunu çocuğuna bir şey haber verir, imtihan eder. Meraklandırır onları. Rabbimiz, işte bize aklımızın almayacağı şu an itibariyle, dünya itibariyle, aklımızın Keyseb bakımından, keyseb biçiminden aklımızın almayacağı ama belli manalar taşıyan sıfatlarını bildiriyor ki onu ne yapalım böyle biraz azametini büyüklüğünü, yüceliğini tanıyalım, bilelim. Ona göre kendimizi ne yapalım dünyada? Hazırlayalım. Ona göre adam olalım. İşte bu sıfatlardan bir tanesi de nedir? Allah'ın yüzü ne diyor ayette? Ve yebkâ rabbi rabbike zulcelâli vel ikram Rahman suresinde o gün Rabbinin ne yapar? Sadece yüzü kalır. Yani her, her şey helak olur. Rabbinin yüzü kalır. Şimdi hemen matur diye eşariler, mutezileler ve diğer sapık fırkalar onların akide konusundaki izledikleri yol biz peygamberin yoluna uyan selehilerin, ehli sünnetin yolu gibi değil. Biz önce peygamber aleyhissalatü vesselam'dan yahut da Allah-u Teala'dan bir ayet ya da hadisin gelmesini bekler. Hadis gelince ona iman ederiz. Ama onlar bunun tam aksine. Önce bir şeye inanırlar. Ondan sonra ona delil aramaya başlarlar. Acaba bunun delilini nereden bulabiliriz? Kendilerini nereden çıkartabiliriz? allah Teala biliyorsun tezir sırasında bahsederken Es-sabikûne'l-evvelûne minel mine muhacirine ve al-ansar. Muhacir ve ensârdan ilk Müslüman olanlar <gülüyor> ve onlara iyilikle, ihsanla, güzellikle tabi olanlar, işte Allah onlardan ne olmuştur? Razı. Onlar da Allah'tan razı. Bakın, İslam'a ilk giren, İslam'a girmede öncülük eden muhazir ve ensarlar, bunlar kim arkadaşlar? Selef. Evet. Selef. Ne demek selef? Önce gelenler. <gülüyor> onlara iyilik ve güzellikle uyanlar kim? Selefiler. Anladık mı? Arabi iki farkı. السادقون الأولون من المهاجرين İslam'a girmekte öncelik eden muhacir ve ensarlar kim onlar? Evet. Selef. Ne demek selef? İlk gelen, önce gelen. Yani öyle bazılarının tahayyül ettiği gibi, düşündüğü gibi selefilik demek veya selef demek böyle bir cemaat, hocaları var. Onunla hareket ediyorlar. Giymiş tarzları farklı inanışları farklı, ayrı ayrı böyle bir şey yok arkadaşlar. Selefil, selefilik demek, Allah'ın tevbe Suresinin 100. ayetinde bahsettiği, İslam'a öncü olarak ilk giren insanlara uyan kimseler demek. Bunun için bir dernek, bir cemaat, bir üyelik, bir kayıt gerek yok. Selefilik bu. Selefilik, Allah'ın o ayette bahsettiği ne yapmak, uymak. Ne yapacağız? Onlar ne iman ettilerse, Peygamberden Allah'tan neyi kabul edeceğiz? iman etmesi biz de iman edeceğiz. Ama bugün modern, marjinal, farklı olarak kullanılan bir selefilik var. Hani dağlarda böyle, cad adı altında, insanları teksire sürükleyen, radikalliğe sürükleyen, sağda solda diğerleri patlatan, bunların selefilik bir alakası yok. Selefilik bunlardan deli. Sizlerin bunlarla hiçbir alakası yok. Bunu her zaman ne yapıyoruz biz? Söylemekteyiz ve söylemeyi zorlu bir konu olarak görüyoruz. Çünkü kendimizi o tip hastalıklı insanlardan ne yapmalıyız? Ayırt edip uzaklaştırmalıyız. Bu da bu şekilde biline. İşte bir şey: Ve yap kahveç bu rabbi kezul celal vel ikram Rabbinin ikram ve celal, azamet, büyüklük sıfatlarına sahip yüzü kalacaktır. Yani buradan şu anlaşılır mı? Maturiler diyor o zaman bak şimdi yüzük alacak diyor. allah Teala'nın zatı, iki eli diğer sıfatları hel helak mı olacak yani? Diye abi bir şüphe atabiliyor. Yani allah Teala ya ayette dememiş. O gün allah Teala'nın ikram ve celalet, azamet sahibi zatı kalacak demiyor. Diyor ki yüzük alacak. Şimdi bize gelip diyebilir ki Maturiddi diye eşari olan bir adam veya işte mutezili olan bir adam ey tevili inkar eden Selefi gel bakalım Bak, ayette diyor ki o gün Rabbinin o gün Rabbinin celal yani azamet büyüklük ve kerem sahibi yüzü kalacak bize sorsa biz ne diyoruz evet o gün Rabbimizin zatı bütün sıfatları kalacak biz burada peki tevil etmiş oluyor muyuz yüzü Tevhide kaçmış oluyor misiniz? Hayır. Çünkü Allah Teala bu ayette bir sıfatını zikrediyor. Bir sıfatından bahsediyor. O sıfatı kalırsa zaten tamam. zatı ve tüm sıfatlarla kalması nedir? Evladır. Bu, bu dilin neydir aslında bir metodu. Yani dilin içinde olan bir kullanış. Mesela Türkçede diyor ki, adam diyor ki boynun devrilsin. Yani ne olsun şu boynun, kafan kalsın, vücudun kalsın, boynun bu devredir. Nedir onun, onun şeyi? Yani boynun devrilirse zaten sen ya, he, vücudun devrilmiş oluyor. Yani. O zatı da içeri. Burada TV yok aslında. Yani. Kullanılışı bu. Aynı şekilde vücudu evet Allah'ın zatı ve diğer sıfatları da ne yapacak? Tamam. Kalacak. Ama Allah talep burada ne yapmış? Kerem sahibi olduğu için celalet, e, azamet sahibi olduğu için yüzünü zikretmiş. Yüzü kalacaksa, bir sıfatı kalacaksa zaten zatı ve diğer sıfatların kalması nedir? evladır. Bunu her akıllı olan bir insan zaten bilir, anlar. Burada bizim tevhile kaçma gibi şeyimiz yok. Peki bazı sözlerse ki şimdi Arapça bilmediğimiz için pek gramer konularına değinmiyor ama burada değineceğiz. Ayette diyor ki ve rabbi ke, rabbike rabbike senin Rabbinin yüzü kalacak. Ne diyorsa zul <gülüyor> zelali vel ikram Harapçe şey bilenler anlayacak burada. Burada allah Teala ikram ve celalet, büyüklük sahibi yüzü diyor. Şey, büyüklük sahibi diyor. Bu Buradaki gramer olarak ikram, kerem, cömert ve celalet sahibi sıfatı cümle içinde yüze mi ait yoksa Rab kelimesine mi ait? Hangi ait arkadaşlar? Yüze <gülüyor> ait. Gramer olarak burada yüze ait. Niye bize ait? Çünkü eğer Rabbe e ait olsaydı şöyle derdi. Ve yebka vechu Rabbike zil celal ikram Zil celal derdi. Zul celal demezdi. Çünkü zu vechu zu vechu zu burada merfu, vechu merfu. İkisi de merfu olduğu için buradaki yani ikram sahibi ve celalet sahibi sıfatları bu cümlede kime? ait bir Gramer olarak, kelime olarak. Nereye dönüyor? <gülüyor> Yüze dönüyor. Rabbe dönseydi ne verdi? <gülüyor> Rabbike zilzelali vel ikram derdi. Delili ne bunun? Ayette var. Yine Rahman suresinde diyor ki e, ayette ayeti hemen şey yapalım. Diyor ki Tebarekesmu <gülüyor> Rabbike Bakın şimdi ayete bakın. Rahman suresinde 78. ayet. Birisi 28. ayet Şu anda var olan ayet Grammar olarak açıklıyoruz Belki ağır gelebilir Anlamaya çalışın Biraz zorlayın kendinizi İlk ayette diyor ki Ve yebka rabbi Rabbike zul celali Vecihu zul celali Buradaki celal ve kerem sahibi Nereye dönüyor arkadaşlar? Güzel 78. ayette diyor ki Tebarekesmu <gülüyor> rabbike Zil Celal-i velikram. Şimdi nereye döndü arkadaşlar? Rabbe döndü. Çünkü ne dedi? Zil Celal dedi. Yani bu ilk okuduğumuz ayette bunu niye açıklıyoruz? Şundan dolayı açıklıyoruz. Bu iki sıfat Celal ve Kerem sıfatı nereye döndü? Yüze döndü. Demek ki yüz, yüzden yüz sıfat olarak zattan ayrı bir şey. Ayrı bir şey yani mana olarak. Mana olarak ayrı bir şey. Allah'ın yüzü demek zatı demek. Hı. Değil. Evet, zatına delil. Ama yüz. Ayrı bir şey. Onun için burada zul celali ve'l ikram diyor. Kerem ve celalet büyüklük, azamet sahibi yüzü. Kıram <gülüyor> olarak bunu da bu şekilde deyelim. bunu öğrenmek için altyapı Arapça, altyapı lazım. Sonra Rabbimizin diğer ayeti kullu şeyin halikun illa vechehu. O gün her şey helak olur. Ancak onun neyi helak olmaz yüzü, vicesi helak olmaz. Yani bunun ne ne bu hangi manaya geliyor arkadaşlar? Yani Allah Teala'nın bütün diğer sıfatları da helak olacak sadece yüzü mü kalacak? Hayır, kendisi. Zaten Arapçtan ne demek yani bütün dillerde böyle bir kullanım var. Tamam. Diğer önemli olan bir sıfatı daha geliyoruz. O sıfatta alacağız, konuyu bitireceğiz. Çünkü kurbanla alakalı bir ders yapacağız. O da Rabbimizin iki tane neyi olması? İki ele iki tane, iki adet ele sahip olması. Herkes şimdi el deyince aklına geldi Mehmet abi? <gülüyor> niye o geliyor ki? Yedin, yedin ya, bu Yok a, yani el deyince niye aklına insan eli geldi? Kendi elin geldi? El şu anda zihnin, yani beyn, beyninde mana içermeyen bir şey olması lazım el deyince. <gülüyor> Yani el olarak el. E ve L. Ama mana olarak, dışarı, hakiki olarak bir manası aslında yok yani el. Ama desem ki Ramazan bevelin eli aklına gelir hemen. <gülüyor> Ön ayakları gelir. Bu. Değil mi? Kol kol da yani aynı. Kapının kolu. Aklına, kapının kolu deyince dirsek falan geliyor mu böyle? Kıllı mıllı damar. Çünkü kapının kolu. Şimdi Allah'ın iki eli, peki Allah'ın iki eli var dediğimiz zaman biz allah Teala'yı insana benzetmiş, insanın eli var, var insanın eli gibi Allah'ın iki eli var demiş olur muyuz? Hayır. Hayır, böyle bir şey gerekmez. Nasıl insanın yüzü var, domuzun yüzü var dediğimiz zaman insanın yüzünü domuza, domuzun yüzünü insana benzetmiş Çünkü yani normalde bir maturidi şey yapması lazım, şöyle bir, Hiddetlenmesi lazım. Ben ona desek ki Ey maturidi, ey eş'ari, ey mutezili, ey cehni Senin de yüzün var, domuzun da yüzü var dediğim zaman hop Sen nasıl olur da domuzun yüzünü bana benzetiyorsun diyor mu? Demiyor değil mi? Çünkü biliyor domuzun yüzü farklı, insan yüzü farklı. Ama aynı şey Allah mahluk arasında olduğu zaman hemen aklına geliyor? teşbih geliyor. Aslında gelmemesi lazım. Yani sa sağlıklı akla böyle bir şey gelmemesi lazım. Şimdi allah para Teala diyor ki şeytana, ey şeytan mena mena'ke sana ne engel oldu? en fesküde secde etme konusunda secde etmene engel olan ne? Neye secde etmene? limâ halaktu biyedeyye iki elimle yarattığım yani iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan nedir ey <gülüyor> şeytan? Söyle. <gülüyor> Bakın şeytan ki Kıyası kullanan en zeki yaratık. Yani Allah'a cevap vermeye çalışmış birçok yerde. Bu ayetin devamında ne diyor şeytan? Sebebini söylüyor. Engel olan, ona allah Allah Teala'nın iki eliyle yarattığı Adem'e secde etmesine engel olan şeyin ne olduğunu söylüyor şeytan? Sen beni ateşten yarattın, onu çamurlandın. Bu ayet Sat, Sat Suresinde Geçiyor. Sad Suresi 75-76. Haftaya ezberliyoruz. Sad Suresi 75-76. ayetler. Sad Suresi 75-76. Herkes ezberliyor. Şeytan diyor ki ayetin devamında Kale ene hayrun minhu Ben Adem'den daha hayırlıyım. <gülüyor> Beni ateşten yarattın. min <gülüyor> Onu da neyden yarattın diyor. Topraktan, Topraktan çamurdan yarattın diyor. Şimdi, şeytan allah Teala'nın şu sorusuna, yani iki elimle, iki elimle yarattığıma niye secde etmedin, etmene engel olan şey, ne sorusuna verdiği cevap çok ilginç. Bu cevabın altında dahi doğru var. Şimdi, Allah'ın iki eline insanlar ne olarak inanıyor genelde? Ne olarak? allah Teala'nın ne yani? Gücü, kudreti. Yani bu ayeti nasıl anlıyorlar vallaha? Allah bu ayeti nasıl anlıyorlar? Gücümle. Kudret, gücümle kudret, yani kudretle olarak yani, kudret Gücümle, kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmedim diye anlıyorlar. Yani gücümle, kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun diye anlıyorlar. Şimdi şeytan kuda zeki bir yaratık ki Bunların anladığını anlamıyor. Bunların anladığını anlatsaydı, yani ayetin manası, kudretimle yarattığım Adem'e, gücümle yarattığım Adem'e niye sevdet etmiyorsun, Etmene engel olan şey nedir? Diye anlatsaydı bu ayeti. Şeytan ne verdi Allah'a? Ben ben ben Benim de gücümle yarattım. Onun manasında üstünlük var ki. Yani bu Adem'e sevdet etmemi gerektirecek bir üstünlük değil. Ademi de gücümle kudretimle yarattın. Beni de. Şeytan da, şeytan da biliyor ki Allah Teala Ademi has olarak. Kendi iki eliyle ne yaptı? Yarattı. Adem'in hususiyetinden hususiyetinden bir tanesi bu. Özelliğinden bir tanesi Hemen yani şeytan cevap verebileceği yöne yöneliyor. O da ne? Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Yani şeytan kendisinin üstün olduğunu ispatlamaya çalışıyor burada. Bunu söyleyen şeytan şunu demez miydi? Beni de gücünle, kudretinle yarattın. Onu da gücünle, kudretinle yarattın. Ama şeytan biliyor Adem'i allah Teala Adem'i neyle yarattı? İki eliyle yarattı. Özel olarak iki eliyle meydana gitti diye yarattı. Diğer mahlukatı Allah nasıl yarattı peki? Ol dedi. Oldu. Adem-i Haz, peygamberimiz hadiste var bu. Adem-i bir şey bu. Yine cennet de bununla alakalı, buna geliyor cennet. Allah ne yaptı bu? Bunları eliyle, iki eliyle yarattı. O halde biz Rabbimizin kendine layık, Keyfiyetini bilmediğimiz, nasıl olduğunu bilmediğimiz iki ele sahip olduğuna ne yapıyoruz? Mahallim böyle bir sıfatı var Rabbimiz. Zatının böyle bir sıfatı var. Bu sıfat siili midir yoksa e, zati midir? Zatidir. Zatidir. Çünkü bazen elli bazen elsiz olmaz yani. Her zaman Allah'tan iki tane neyi vardır? Eli vardır. Şimdi Yahudilere bakın arkadaşlar Yahudilere. Bu konuda, bu konuda Allah'ın iki eli konusunda İslam immetine nispet eden bazı topluluklardan bu konuda, bazı, bu konuda özellikle daha iyiler. Şimdi ne diyorlar ayet diyor ki, ve kâletil Yahudi, Yahudler diyor ki, yedul Allah'ın eli sıkıdır. Mağlûl demek böyle eli burada yani, cebine gitmiyor yani sıkı. Fakir yani şey, cimri. Allah'ın eli cimridir diyorlar. Yani Allah Teala'ya burada iki tane şeyi ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Bir, el, iki. Cibrilik. Cibrilik. Şimdi allah Teala normalde maturid ve eşarlara nasıl rahat vermek lazım? Ne demek lazım ki Allah'ın eli yoktur ve Allah cömerttir demek lazım. Yani siz nasıl olur da Allah-u Teala'ya ne yaparsınız? <gülüyor> Böyle Allah'ın hakkında ileri geri konuşur mu? Böyle sabıklık olur mu? Allah sizin söylediğinizden beridir demek lazım. Ama Allah-u verdiği cevap olsun. Maide suresi 64 bu ayet de veriliyor yani hafta inşallah. Ben hafta derken bayramdan sonra. Sat suresi 75 76 Maide 64. Diyor ki Allah Teala "Gulle et eydihim" onların elleri sıkı sıkı oldu. Onların elleri cimridir. Cimri oldular. Ha gerçekten de öyle oldular. Nasıl insanlar? Cimri Çünkü Cimri yani. insanlar. Çünkü Allah'tan bu laneti etmişlersin. Evet. Ve luhi nu bima kalu. Ve bu söylediklerinden dolayı da Allah tarafından ne oldular? Lanet yediler. Söyledik Allah-u Teala. Bel bilakis Bilakis Bilakis Yedâhu Allah'ın iki eli nedir? Mevsutatân -ta Mevsut Açık demek. Diyor Allah-u Teala. Ey Yehudiler Allah'ın iki eli bilakis Açık. Açık, açık. ne demek açık? açık. yani böyle değil. Hani toplumda da insan ya böyle sıkarı derler ya açıktır diyor. Yani bak Allah Teala ne inkar etti? Ayetlerin hangi sözünü inkar etti? Cimri. Diyor ki bilakis Allah'ın iki eli nedir? Açıktır. Yunfi bihu keyfe Dilediği gibi ne var? Harcar. Dilediği gibi ne var? Sarf eder, dilediği gibi nedir? verir. Yani Allah Teala'nın bu ayette deneyi görüyoruz arkadaşlar. İki elinin olduğunu. Hadislerde Peygamber e araştırarak diyor, Allah'ın iki eli de nedir diyor Peygamber hadiste, Allah'ın iki eli de sağdır. Yani Allah'ın iki eli de sağdır ne demek? Biraz meraklanacaksınız. Bayramdan sonra açıklayacağım onu. Tamam mı? Merak arsın, biraz böyle şey de arsın. Allah'ın iki eli de sağdır diyor hadiste. Hadi sayalım. Hadis. iki İki eli de sağdır. Yani Allah Teala'nın iki eli var. Bunu bir kere ne yaptık? Kabul ettik. Ama nasıl iki eli sağdır? Yani Allah'ın iki eli olduğuna göre normalde sağ ve sol olması lazım. Zaten iki el sağdır diyor. E başka bir rivayette, başka bir rivayette, hadi biraz daha kafanızı karıştırayım. Biraz daha kafanızı karıştırayım. Şöyle göstereyim. Hadis diyor ki, Sahih-i allah Teala diyor ki, Kıyamet günü, yedi kat yeri, sol eliyle dürer. Sol eliyle dürer. Bu hadis de Bu Buhari Müslim'deki hadiste diyor ki Allah'ın iki eli sağdır. Müslim'deki hadiste diyor ki Allah o gün işte sol eliyle ve yeryüzünü dürer. Şimdi Allah'ın iki eli de sağ mıdır? Yoksa Allah'ın sağ ve sol eli vardır da nasıl ikisi sağdır? Bunu açıklayacağız inşallah. Önümüzdeki derslerde. Önemli bir konu. Sağ tamam. Sağ Rabbimizin ama iki eli arkadaşlar vardır. Rabbimizin yüzü vardır. Bunu üzerinde sürekli basa basa söylüyoruz Ramazan Allah'ın ikeli vardırken Kesinlikle şunu söylemiyoruz Yani Allah Teala'nın insanın gibi ikeli vardır İşte damarlardan oluşur Eklemler vardır Tırnakları vardır Böyle bir şey haşa haşa Söylemiyoruz Bilakis bunu söylemek nedir? Şuradır Şimdi gelelim İmam Ebu Hanife'nin Bu konudaki sözlerine Çünkü bizim memleketimizde insanlar İmam Ebu Hanife'ye ne yaptığını söylüyorlar Uydunu söylüyorlar Ama gerçekten onlar Ebu Hanife'ye uyuyorlar mı? Uyumuyorlar mı? Uyumuyorlar. Ne diyor bakın arkadaşlar? Fıkkul Ekber. Ya bu kitapta e, Marmara İlahi Fakültesi yayınları. Marmara İlahi Fakültesi'nin tercümesi. Diyor ki İmam Ebu Hanife Allah diyor bir varlıktır. Zatı vardır yani varlıktır. Fakat diğer şeylerin diğer şeyler gibi değildir. Yani diğer varlıklar gibi değildir. Yani Allah'ın zatı vardır. Mahlukatın da zatı var ama onun zatı onun zatı bir değil. Onun varlığı cisim, cevher, araz, had, zıt eş ve ortaklardan uzaktır. Sonra hemen hemen anlıyorsunuz ki sen de örnek vermiştik. Onun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın Kur'an'da zikret, Allah'ın eli zikrettiği gibi el, yüz ve nefis gibi şeyler keyfiyetti sıfatlardır. Bakın İmam Ebu Hanife söylediklerimizin aynısını ne yapmış zaten? Söylemiş. Söylemiş. Yani biz burada Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. 1400 sene sonra gelip, tamam mı? Burada Allah korusun, sapıklıkta ileri giderek kafamızdan uydurduğumuz şeyleri burada yapmıyoruz? Evet. anlatıyoruz Bu konuda dedi ki, selefimiz var. Kim o selefler? Imam, imam. i̇mam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, ondan önce sahabeler, Peygamberin kendisi aleyhissalatü vesselam Yüce Allah'ın kitabı Yani bazıları şunu söyle ya yani Böyle Allah inancım mı olur? Bir derse gittim zeytin bonunda, yani Allah Teala'nın iki eli var dedi, var dedi Tamam mı? Öfkelenir dedi Yahu nedir fren? Yani biz inanın Bizim hep bu konu Ağzımızdan çıkan Allah adına Allah hakkında Ağzımızdan çıkan her lafın her sözün bir Delili dayanağı var Sadece delil de değil, o delili o şekilde anlayan selefimiz var. Yani o deliller, o, o, belki biz bazı insanlar şimdi ne yapıyor? Sana yakın, gelene kadar Rabbine ibadet et diyor ayette. Yakin yani diyorlar ki ne gelene kadar? Normalde ölüm gelene kadar. Ne diyor? Yakin yani, ilmi yakin, yani erene kadar. Ben diyor erdim, artık namaz yaz. Evet. Yok, ayet öyle diyor. Ya yani bizler bu ayetleri de kendi kafamıza göre yorumlamıyoruz. Bizler hiçbir konuda Selefimizin Yani kim o Selef? Macir ve Ensar ve imamlar, Alimlerin O konuda görüşü sözü olmadan Allah adına ne yapmıyoruz hiçbir söz söylemiyoruz. Ama maturiler, eşariler Onların hocaları, selefleri kim bu konuda arkadaşlar? Söyleyin adını. cehn Ceh Ceh Safvan Onların hocaları da o. Selefleri de o. Onlar da onun selefleri. <gülüyor> Ama bizler İmam Ebu Anufay'a diyoruz. Sözü açık. O'nun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi el, yüz ve nefis gibi şeyler keyfiyetsiz sıfatlardır. O'nun eli kudreti veya nimetidir denilemez. O'nun eli, Allah'ın eli kudreti veya nimetidir denilemez. Zira bu takdirde sıfat iptal edilmiş oluyor Yani iptaller neyi kastediyor arkadaşlar? Tamam. Ta'til. Ta'til. Ta'til iptal etmiyor. Zira ne olmuş olur? Allah'ın elinden maksat kudretlidir, kudretlidir dersek ne yapmış oluruz onu? İptal. Tatil etmiş oluruz. Bu işte bu, bunu söylemek kaderiyenin, mutezilenin görüşüdür. Onun elinin keyfiyetsiz sıfat olması gibi gazabı ve rızası da keyfiyetli sıfatlarından iki sıfattır. Yani şimdi biz burada arkadaşlar yaklaşık yedinci dersimiz, 8 dersimiz söylemiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz açıklamış olduğumuz sözlerin farklı bir sözünü, i̇mam Ebû Hanife'nin sözüne tartışan bir şey duydunuz mu? Buradık, bu söylemi duymadık. Demek ki i̇mam Ebû Hanife aslında uyanlar kimler? Siz Ben Hanefi'yim deyip, Allah'ın elinden maksat kudretidir diyen, Allah arşın üzerinde değil her yerdedir diyen bir adam, i̇mam Ebû Hanife'ye tabi olan bir adam sayılır mı arkadaşlar? Evet. O bu iddiasında nedir? Yalancıdır. Hiç kusura bakmayın. Yalancıdır. O yüzden akidemizi ne yapacağız? Arkadaşlar akidemizi tabi olduğumuz İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in de inandığı gibi taraf akidesi olan akideye göre ne yapacağız? Anlayacağız. Öğreneceğiz. Bunu da yetiniyoruz. Ee, dediğimiz gibi Sad Suresi 75-76 Maide Suresi 64 özverlenecek. 64 Mayıs 64 <gülüyor> Kısaca Kısaca tekrar Sonra kalacaksın gel <gülüyor> Tamam aç gel Şimdi kısaca Kurbanla alakalı kısa bir ders yapacağız arkadaşlar Daha geçen hafta Yaşamış olduğumuz bu günlerin Çok faziletli çok değerli Allah katında de bu günlerden daha hayırlı günlerin olmadığını Bugünlerde yapılan sal Salih amellerin Allah katında yapılan, diğer günlerde yapılan salih emellerinden daha hayırlı olduğunu söyledik. İnşallah elimizden geldiği kadar oruç tutmaya başladık. Geçen cuma, cumartesinden itibaren e, yürürken, aklını da gelirken tekbir getirmeye devam ediyoruz. Kurban kesecek olan arkadaşlarımız tırnağını, saçını e, tüylerini, derisini ne yapmıyor? Koparmıyor, kesmiyor. Kurban kesene kadar. Bunları söylemiştik. Bugün kurbana geliyoruz arkadaşlar. Bence kurban neden olur? Kurban hangi hayvanlardan olur? Kurban deveden olur. Sığırdan olur ve küçük baş hayvanlardan koyun ve keçiden olur. Bunlar için gerekli yaş nedir? Deve için 5 yaşında olması gerek. Sığır 2 yaşında olduğumuz olması gerek. Koyun 6 aylık. 6 aylık koyun. Keçi ise 1 yaş. Keçi için 1 yaş. Bunları yaz arkadaşlar. Bir hayvanın kurban olmasına engel olan kurban olmasına mani olan kusurlar vardır. Bunları Peygamber aleyhisselatü vesselam dört taneyle sınırlandırmak, sınırlandırmaktadır. Bir. Geber Bir dakika geliyoruz. <gülüyor> el, ar, el arca el neti bey, el arza beyin bal oha. Topallığı, yürümesinde topallığı apaçık olan hayvan. Apaçık topal olan hayvan. 2. El avra el beyin avar tek gözü apaçık şekilde kör olan ya da böyle bembeyaz olan veya dışarı dışkılmuş olan hayvan. Bunlar da kurban olmaz. 3. El marin el marina el beyin mara hastalığı apacık olan hayvan, hasta, yiyemiyor hastalıktan bitmiş takati getirmiş olan. El açfa el metila tunqi, ili kurmuş. Zayıf hayvan, zayıf yani artık. İnday bu. Yani artık rüzgar etse düşecek. Bu dört, dört kusurdan biri, dört kusurdan biri ya da dördü. O bir hayvanda bulunuyorsa eğer o hayvandan kurban olmaz. Ne arkadaşlar topal. ama açık bir topallık olacak. İki şöyle demedik. Tek gözü, tek gözü kör olan veya tek gözü bozukluk olan. Mesela hayvana. Yanaşıyorsun bu taraftan hiç fark etmiyor. Bu taraftan inlaşıyorsun şey yapıyorlar. Üç, hafta. hafta olan. Dört, like çok zayıf olan. Şimdi Ebu Sayf denen bir adam var. Kıyasını inkar ediyor. Onların cemaatine göre kör kör olan hayvandan ne olur? olur mu? Kurban olur. Niye onlara göre kurban olur? Onlara göre. Tek Çünkü hadis ne diyor? Evet. Tekir diyor. Öyle değil mi? Tapıklıkta çünkü uç, uç nokta yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Herkes ayrı bir noktaya gidiyor. Onlara göre... Olması lazım, bilmiyorum böyle bir şey diyor mu da Soru, sorulur. sorun arayın Açın, deyin ki hocam... E, Kör hayvandan kurban olur mu? Olur derse neye göre olur? Delil söyle, delil yok. Kıyaslayacak mi Bu belki, de, buna kıyasla verebilir Peki topal hayvandan kurban olmaz. Peki tek ayağı kopuk... Kırık hayvandan kurban olur mu? E bu sayıda göre bilmiyorum. Yani. Ama bize göre olmaz evet. Çünkü kıyas, biz kıyafı kabul ediyoruz. Çünkü hadise yani dedi? Topal dedi. O zaman arkadaşlar bu, bu hadiste zikredilen, bu hadiste söylenen bu sıfatlardan daha ağır olan sıfatlar, sıfatlarda da kurban olmaz. Yani bunların olmazsa bunların daha ağır olanlardan da kurban olmaz. Tabi kurban olmaz derken şunu yanlış anlamayın. Yani kurban bayramında kesilen Allah'a sunulan kurban Yoksa sen böyle bir hayvana sahipsen topal yalan, kel etini Nereye? ye, eti yenir. Yani kurban olmaz demek, eti yemez demek değil. değil. İbadet, İbadet niteliğinde. Tamam. Aynı şekilde akika da olmaz. Adak da adanmaz bu. Kutu hayvandan. Hı -hı. Kör olmaz. Tek gözü olmayan, hayvandan kurban olmazsa iki gözü olmayan, kör olan hayvandan hiç olmaz, hiç olmaz yani. Değil mi? E, topal olan hayvandan olmaz öyle çetme tıran. Ayağı kırık olan, Olmaz Hiç olmaz. Hasta diyor. Hayvan hasta. Mesela hasta derken mesela diyelim ki araba çarptı veya uzaktan bir şey attın hayvana taş attın hayvana vurdun kaldı. Veya bir tanesi boyun attı diğer hayvanın kaldı. Yukarıdan yuvarlandı düşü, düşü geldi artık öyle mahvoldu gitti her şeyini kaybetti. Bunlardan olur mu? Çünkü bunlar da hasta hükmünde. Gebe? Gebe hayvandan girdi. Diyelim ki hayvan gebe. Tam bıçağı aldın, Bismillah Allahu Ekber dedin, hayvan başladı doğurmaya. O doğurma esnasında o hayvan nedir arkadaşlar? Hastadır yani doğum yapmak, hasta olmak demek yani. O esnada ne yapmasın onu keserken kurban olmaz. Ama kesersen etini yersin. Dur, bölmeyin, şey yapın, soracağım sorunu dersin sonuna saklayın. Çünkü unutuyorum, söyleyeceğim şeyleri. Diğeri nedir? Zayıf olan hayvan dedik. Zayıf hayvandan ne olmaz? Kurban Olmaz Zayıf derken yani böyle kilogram filan Çok zayıf atıklık <gülüyor> Hayvanların Arkadaşlar unutmayın sorularınızı bir yere şey yapın Unutmayalım söyle, Kurbanı kesen de bulması gereken şartlar Ne olması gerekiyor? Bir Müslüman olacak Veyahut da Yahudi ya da ehli kitap olacak Yani ehli kitabın kestiği de ne olur? gelir Bunu kim söylüyor? Kimin görüşü? Allah-u Teala söylüyor. Maide suresi. Onların yemekleri, kestikleri size nedir? De. Helal edilir. İki, kesen kişi akil olacak, akıllı olacak. Sarhoşun kestiği yenmez. Küçük çocuğun kestiği gelmez. Sonra kesen kişi ne yapması gerekiyor? Kurbanı keserken besmele getirmesi gerekiyor. Besmele, Bismillah demesi gerekiyor. Bu kurbanın ne arkadaşlar? Şartı. Nasıl? Abdest, namaz için bir şart. Nasıl abdest, namaz için bir şart? onu yani unutulduğu zaman abdest Olmaz. almayı unutan bir adam namazı kabul olur mu? Olmaz. Olmaz. Besmele bitirmeden, Bismillah demeden yani. Ee, besmele demeyelim. Çünkü besmele değilse de Bismillahirrahmanirrahim anlaştır. Kurban keserken sadece Bismillah deniliyor. Bismillah, Allah'a bakıyor. Ama besmele kurbanı kesmede şart. Yani Latif abi Allah göstermesin. Kurbanı kesti, ah! Esbene getemedim ya dedi. O kurban ne oldu arkadaşlar? Etti et, et et olmadı. Murdar olur. oldu. At onu. Süper. <gülüyor> tamam. Çünkü o o kurbanın üzerinde Allah'ın adını almadı, anılmadı, dikkat edilmedi. Yani tank kesilmemiş Eğer o şey yani. Eğer damac şimdi söyleyeceğiz gelecek özellikler. Neyi kesmemiz gerekiyor? Sonra. Tabi Müslüman olması gerekir ne olacak bu adam? Na namazı kılmayan bir adam olmayacak. Çünkü namazı kılmayan adam Müslüman değil dedik. Sonra ne olacak? Şirki açık olan bir adam olmayacak. Diyor ölülerden yardım istiyor. Yetiş Abdülkadir diyor. Yetiş Ma Ma Mahmut Efendi diyor. Yetiş. yani sak sakın Yetiş. Sakınca mı? Sakınların kurbanını yani. Bunlara kestirmeyeceksin. Şi'i adama kurban kestirmeyeceksin. Adam karşıdan gelmiş. Kasabım diye. Kesiyorsun. Dur kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> sonra sonra Kurbanı kesici bir aletle keseceğiz arkadaşlar. Bu cam olabilir, uç noktalar olabilir. Bileğlenmiş bıçak olabilir. Taş olabilir, keskin bir taş. Tabii normalde ne olur? Bıçak olur. Nereden olmaz kurban? Kesilmez yani. Tırnakla, tırnakla değil olmaz? değil Tırnakla dişle. Tırnak diş değil, hadiseki geçen diş değil. Tırnakla. Habeşistanlılar tırnakla kesilmiş. Tabii yani, ha, kemik gibi böyle. Bun, onlara benzememek için yasaklanmış. Bir de kemikle, kemikle kurban ne olmaz? Kesilmemiz. Peki kadının kadın kurban kesebilir mi arkadaşlar? Kadın kurban keser. Çünkü buharide rivayette diyor ki sahabeden bir birisinin kadın çobanı var. Tam hayvan ölecek bakıyor hasta hastalanmış koşuyor hemen taşlanlar diyor hayvanın, kesiyor etini o eti kurtarıyor kadının kestiği kadın aletliyse kesilir mi yenir. Yenir, niye yemesin Murat amca? ne engel yenir bir engel yok evet sonra kurbanı ne yapıyoruz arkadaşlar kurbanı sol tarafına yatırıyoruz sol tarafına kıbrıya doğru, kıbrıya doğru çeviriyoruz sağ elimizle tabi solak kesmek nedir Cay bilir, arkadaşlar. Cahildir. Solak yapıyor adam solakla sağ eliyle ile kesemiyorsa kesemez ki. Ne yapacak? Kasan nerede? Kasan gelmiyor. Niye gelmiyor kasanın? Ne faydası? Sol eliyle ile ne yapacak? Kesecek. Peki sol eliyle keserken ne yapar? Hayvan nereye yatırır? Sağa yatırır. Çünkü sağ olarak kesen hay sağ, sağ el kesen kişi hayvanı sola yatırır. Çünkü hayvan için daha rahat. Sol kesen adam ne yapacak hayvanı? Sağa yatıracağım. Yani sol elle kesmek cahil. Tabi için söyledim bunu. Şimdi hocadan duydum. Burada biz bu kurban soluna keselim. <gülüyor> Döneyim ya, yani. Tamam? Olçam. <gülüyor> Sonra kurbanı arkadaşlar boğaz kesmemiz gereken neyi keseceğiz boğazından? Neyi keseceğiz arkadaşlar? Yani, dört, dört tane dört şey var. Kesilmesi gereken. Dört şey. Evet. Bir, yemek borusu. İki, nefes borusu. Üç ve dört, şah damarları. Bu dört şeyi kesersek tam anlamıyla keseriz. Kesmiş oluruz. <gülüyor> Ama kurbanın yenilebilmesi için etinin helal olabilmesi için, kurban olabilmesi için en az bu dört taneden Üç. üçünü keseceğiz. Evet. Bu dört tane üçünü keser, keserken de nefesle yemek borusu bu üçünün içinde dahil olacak. Evet. Dikkat evet. edin. Yani Bazı var azıcık kesiyor, bırakıyor hayvanı. Uf, kan fışkırıyor, fışkırıyor, gidiyor. Bakmışsın ki ya adam sadece ne kesmiş, bir tane şah damanı kesmiş. Kan hayvanı kesmiş. Bu hayvan ne oldu arkadaşlar? Aynen. Murdar oluyor eti. Yani o dört tane şeyi keseceksin. Kesemedin, en azından nefes borusu, yemek borusu ve damarların bir tanesini keseceksin. Peki e, hayvanın ayaklarını bağlamamız bağlar. diyor ki haline hangisi hayvan için rahatsa o tercih edilir. Genelde aslında aslında hayvanın ayaklarını bağlamamak hayvan için nedir daha iyi ve güzeldir? Niye? Çünkü ayaklarını oynattıkça kan çabuk çıkar. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz iki tane kurban kesiyor. Boynuzlu, beyaz ama gözü yani alaca olan, yani göz tarafı, karın tarafı, ayakları siyah olan iki koç kesiyor aleyhissalatü vesselam. Tamam. Ne yapıyor onları keserken? Ayağıyla da boyunlarına basarak kesiyor. Yani, böyle, yani Hayvan savunucuları bunun belki bir şey olarak görüyoruz Hayvanın boynuna bakacaksın Bismillah, Allah'a akbar edersin, geçeceksin. Tabi Bismillah, Allah'a akbar edersin, şöyle bir dua da var. Peygamber yapıyor bunu. Diyor ki, Allahümme hazaminke. minke. Ey Allah bu bana, bu kurban, senden. Allahümme hâzâ minke ve leke. <gülüyor> i̇şte bu kurban, benden de sana. Yazalım onu buraya. Allah'a <gülüyor> Allahümme Hada Minke Ve Leke Allahümme Tekabbel Min Muhammed diyor Ey Allah'ım bunu Muhammed'den Bu kurban Muhammed'den kabul et Tabi akıllı olan adam ilim talebesi olan adam Zeki olan adam o kullana bütün ümmeti ortak eder. Peygamber şöyle yani büyük ümmeti ortak eder. Yani sen de alimlerin adını sayabilirsin. Allah'ın veya dedelerinin adını en azından. Allah'ım diyor ki Peygamber Muhammed ve min âli Muhammed ve min âli Muhammed Muhammed'in ailesinden ve min Muhammed ve min sen de yazarken dersin min bülent ve min âli bülent ve min abi ve ecdadi bülent Bütün bir yol yazın, oğlayan ne <gülüyor> Yok artık, <alsın. gülüyor> diyemezsin, o peygamber atmışsın Burada da sonra, kurbanın kurban olmasına engel olan kusurlardan bahsederken Şunlara değinmedik, mesela kurbanın kulağı yok veya kulağı kesik Boynunuzu kırık. Bunlardan kurban olur mu? Olur. Kim de olmaz? Olur. Değil, olur dedi olur Biz söyledik dört tane kusur vardı engel olan peygamber diyor. Onların dışındakiler nedir? Kurban olur. olur. Kurban olur. Olur. Olur. Olur. E, vurulmuş mu diyorlar, vurulmuş mu diyorlar. Hayvanın şey diyorlar. İhidiş e, diyorlar. İhidiş ediyorlar. İhidiş. E, e, Şeylerini vurmuşlar yani erkekliğine götürmüşler hayvanı. Ondan kurban olur mu? Kurban olur. Niye? O neye eti var zaten? Saldırıcı oluyor. Nesil şey için? Saldırıcı oluyor. Aile, aile ekonu. <gülüyor> Sebebi ne? Saldırı eti güzelleşiyor arkadaşlar. Eti güzelleşiyor. Evet. Sinan bu eti onu. Evet. Yani kurbanı daha da güzel hale getiriyor. Kurbanı engel olmaz o. Çünkü hayvan eti güzelleşiyor. Tamam. Evet. Bugün bu şey yaptım, bir yerde bak geldim. Şeyh Albani, Allah rahmet eylesin, ona soruyorlar. Bir adam soruyor telefonla atıp. Şeyh diyor. E, ne bileyim ona Yani... Kulsa, homoseksüel diyor, ooo, yani ne erkek ne kız diyor bundan kurban olur mu? Şeyh diye hayvan mı var diyor ama <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyor şimdi, yok mu diyor Yok ya ama diyor, öyle ki olsa bile olur diyor bunlar yani Çünkü <gülüyor> yani, erkekten de olur, hayvanın dişlisinden de olur homoseksüelinden de olur, yani Düşünmek karışıklığında olur yani ee, <gülüyor> Değilmemiz gereken leda şey vardı unuttum onu. Burada kamileyse. He. Eğer hamile hayvan kesilir. Hamile hayvanı kestiniz, kanında çocuk çıktı, Ölü. Ne olacak o öyle hayvan? Gider. Hayır. Hayır o hayvan, ayetlerden Annesini kesmeniz. Onu kesmeniz gibidir. Yani annesini kestiğiniz zaman onun da kesmiş hükmünde oluruz. Yani onun etini alırsınız. Burada evet. mı? Tabii yenir. Koyunu aldın. Kuzuyu aldın koçu aldın Koçu aldın Kestin of içeride bir tane ne çıktı? Kuzu Kostan Kostan şey, diyorum şeyden Koyun, <gülüyor> Koyundan Kuzu çıktı Şimdi artık var biliyorsunuz yani Erkek adam, şey, adam Kadın sonra erkek oluyor Ondan sonra hamile kalıyor Dönlemeyle mi olabilir yani neyse <gülüyor> ben yani Belki şu anlar imkanınız gibi geliyor, tıbzende bu mümkün, mümkün değil mi arkadaşlar? Koçu hamile bırakamazlar mı? Öyle mi? Bırakırlar. Heheheheh. Örken dersiz Yok ben, öyle benden şey oldu. Ama bu da mümkün. Yani bazı fıkra alimleri, eskiden çok ilginç şeyler konuşmuşlar. Tamam mı? Bugün gerçekleşiyorlar ne var böyle şeyler? Şimdi bugün bunu konuştuk. Belki ya nöbürü sivin nasıl şey yaptılar? E, hayvan kolonladılar. Tamam. yani millet bir yapar bir yani, ayrı bir şey. Şimdi fıkıh, evet. Çünkü sen daha gazete okudum bir yerde, Gazetede kadın adam oluyor, erkek oluyor, yani ameliyat oluyor. Sonra hamile kalıyor, hamile kaldırıyorlar yani, erkek halindeyken. Tamam, dünyada ilk doğuracak erkek olarak Aynen. bu tarafa girdi. bu mümkünse koçla herhalde olabilir yani. Neyse, he, değil mi? Şimdi koyun. Kestin, ineği kestin, içinden hayvan çıktı, kuzu çıktı koyumdan veya hayvandan buzağa çıktı. Sen hayvanı kestiğin için, onu kesmiş, içinden çıkan yavruyu da kesmiş hükmünde oluyorsun. Peygamberimiz bunu söylüyor çünkü, yani. can, Tabii, doğası. He, can doğası da kesersin, ölü doğduğunda annesini kesmiş olman, onu da kesmiş olman hükmüne geçiyor. Onun eti de nedir? Hı. Herhalde yedir. Gebe hayvanı kesersen hiçbir sorun yok. Kurban da hangisi efteldir? Hangisini kesmek daha efteldir? Ne bulmuş, ne bulmuş, ne bulmuş. Yok yok, yani inek mi, deve evet. mi, koyun mu? Daha önce evet. söylemiştik deve. Dere kesmek, tabii tek kişi olarak kesecek sen, deve. Evet. Niye tek kişi, o, deve? Peygamberimiz <gülüyor> diyor, kim cuma günü camiye ilk vaktinde gelirse, bir, sanki ne var? Bir deve, kubana. De Hadis diyor ki, peygamber aleyhissalatü vesselam, Hı. kim cumaya ilk saatinde gelirse, yani sabah namazından sonra, cumaya kaç saat var? Beş saat var. Birinci saat, Birinci saat yani, beş saat önce. Kim gelirse o debek etmiş gibidir. Yani o kadar Allah'a deve vermiş gibidir. kadar yaklaştırmış gibidir. Yani o kadar seyaf almış. <gülüyor> i̇kinci vaktinde gelen, ikinci vaktinde gelen sığır, üçüncü vaktinde gelen koç, dördüncü vaktinde gelen tavuk, beşinci vaktinde gelen yumurta. Son dakikada gelen, dakika. gelen imam hutbe minbere çıktı. Hı. Meleklerin şeyleri kapanıyor. Artık hiçbir şey yok. Onun için cuma erken gitmek lazım. Ee, bu adıstenin ilk vaktimle gelen fabriktte olan ne arkadaşlar? Dev. Dev. Yani dev Tek başına. Yok kesemiyorsun. Tabi burada şeyi belirtmek lazım. Ne ee, fakirlerin durumu da önemli. Yani insanlar yaşadığın ülkede neyimiz? Bugün Türkiye ye de ayanmıyor. İnek ya da. Ee, küçük başlıyor. Mesela, demek ki keçi mi, koç mu, hangisi de afedar bizim ülkemizde? Koç, keçi. Yanmıyor yani. Ee, Hayvanları arkadaşlar, üç'e böleceğiz. Hayvanı üç'e böleceğiz. Kesikten sonra. Birisini kendine diyeceğiz. diğerini komşularımıza dağıtacağız, diğerinde fakirlere misafir değil, fakirlere. <gülüyor> <gülüyor> fakirlere de dağıtın. Arkadaşlar, fakirlere dağıtma konusunda özellikle üstüne duruyorum. Ha, Fakirlere ha. verme konusunda ayette diyor ki فَكُلُوا مِنْهَا Kurbanınızdan yiyin وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir. <الْفَقِير> Kötü durumda olan fakire de yedirin. Bazı halimler bunu vücut, farz görüyor. Evet müstahap far değil müstahap ama gözden kaçmaması gereken bir konu. Allah'ın emri var. Gideceğiz. Fakirin kapısını çalacağız. Küçük bir miktar olsa da fakiri doyurmuş hükmüne girmek için o etten sakine yedireceğiz. Sonra da söyledikten sonra kurbanla alakalı aklımıza gelen şimdilik bunlar. Eğer sizlerin sorması gereken sormak istediğim soran varsa sağdan başlayalım sağdan. S S S evet S şimdi e, aile kurbanı kettikten aileye e, şey oluyor mu? Ha, güzel bir soru. Bak bunu olsa... beğenecektik, unuttuk. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bizim selefimiz olan sahabe ve tabi'inler ve ondan sonra yani insanların kurban konusundaki uygulamaları şudur. Kurban konusunda bir aileden, bir evden bir tane kurban keserlermiş. Şimdi bugün arıyor adam soruyor. Hocam, ben çalışıyorum, hanımın çalışıyor. Ben ve hanımın ayrı hareket etmek zorunda mıydı? Hayır. Bir evden bir tane kurban. Peygamberimiz ne diyor? Min Muhammed ve min Ali Muhammed. Hatta eğer sen babanla beraber aynı evde yaşıyorsan, aynı kapıdan giriyorsanız, Aynı, yeme aynı yemeği yiyorsanız, yemekleriniz bir pişiyorsa o evde bir tane kurban yediniz. Tamam? Anladın mı? Evli, olsa Evli olsam, çoluğun çocuğun olsa dahi. Yani birşey Kadir sormuştu bana ve yani başkasının sizin arınıza kurban kesme söyledi. Bunu bazı haliler görmüyor. Hatta bugün bir daha birisi sordu. E, dedi ki, işte babam diyor torunu için kurban kesecek. E, bu olmaz yani. Olmaz derken nasıl olmaz? Yani kurbanın şekliyle uyan bir hareket değil bu. Çünkü durumun imkanın varsa keser ki, Müslüman olarak, akıllı olarak, bunu ermiş olarak ama iki yaşındaki çocuğun adına kurban, o manada bayram günü kesilmez. Selefin metodu değil. Hatta Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma kurban günü, kurban bayramında kurban ne yapmazlarmış? Kesmezlermiş. O arkadaşlara söyleyin sessiz olsunlar. Kurban, bayramında kurban kesme yazarmış. Niye kesme biliyor musunuz arkadaşlar? Kurban kesmenin fark olmadığı, vacip olmadığını insanlar ne yapmak için? Öğretebilmek için. O halde sünnet nedir arkadaşlar? Bir evden bir tane kurban. Yani ee, başkasının kurban kesmek sünneti müneklededir. Cumhur'un görüşüdür. E, tanefi mesleği vacip dese de olsa da, güçlü demeleri olsa da, bilgi taraftaki derste açıkladık niye vacip olmadığını. Çünkü Peygamberimiz ne diyordu? Zilhidçenin, Zilhidçenin onu girdiğinde, sizden birisi kurban kesmek, evet, ister, ister ise tırnağını, saçını, derisini ne yapmasın? Almasın. Sizden birisi kurban kesmek, ister, isterse yani Kurban kesmeyi neye bağlıyor aleyhissalatü vesselam? Evet, evet. İsteyen bağlıyor. Bu yüzden bu görüşü destekleyen ne var? Uygulama. Ebu Resulullah ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam. Kurban kesmiyor, kesmiyorlar. Bu da onun sünnet olduğunu bize gösteriyor. Ölüler hakkında, ölülerin adına kurban kesebilir miyiz? Mesela baba vefat etti. Gittim kurban pazarına. Abi dedim bunu ver. diye şunu ver. Bunu da bombamın adına alayım dedim. Cevap bir adımdaki cevabın aynısı. Selef, ölüler için ayrı ayrı kurban kesmezmiş. Ölüye sen kendine bağlı olarak kurban kesersin. Yani kendine aldığın kurbanı... Heh, Kendine aldığın kurbanı dersin ki Allah'ımı tekabbel minni ve min ebi ve ejdadi. Gezersin. Ancak ölü için ne zaman kurban kesmen gerek? Vasile Vasile. Diyor ki ben öldükten sonra bankaya 5 milyar işte veya işte şuraya 5 milyar para koydum. Bundan bitene kadar kurban kesilsin. Kurban bayramı dediği anda senin üzerinde o kurbanı kesmek nedir? Vardır. Ya da ölü arkasından vakıf bıraktı. Dükkanım var. Bu dükkanı ben Benden sonra öldükten sonra kurban kesilmesi adına vakf ediyorum. Her işte yani parayı alın bir yerde biriktirin kurban kesin. Derse O zaman da kesmek zorundayım. Ama onun dışında bir tane kendim alayım, bir tane balama alayım diye bir ee, uygulama yok. He, ancak kalkıp birisi alazını yapmaya yaparsa biz senin caiz değildir aramdır, biraktır demiyoruz bu konuda. Yani bunu da yapabilir. Ama biz biliyoruz ki sevap, yani. İbadete verilen sevabın karşılığı o ibadette çok yorulmaya verilmiyor. Önemli olan ne olmak? Sünnete uygunluğu, hı hı. modele uygunluğu, doğruluğu, yanlışlığı. Adam sabah kadar yüz bin kere, elli bin kere, yirmi bin kere Allah Allah Allah diyor. Yoruluyor, kalıyor. Ama bu bidattir. Niye bidattir? Çünkü Peygamberimiz hiçbir zaman Allah Allah diye fikir Yapalım. yapmamış. Belli bir sayıyla onu yapmamış? Sırlamadır ama. Evet, geliyoruz, geliyoruz. Ha, Başka? Kimler mi celebdi böyle? Kurban kesmek mi? Kimler mi celebdi? O gün kurban günü, kurban günü elimde e, kurban parası olabilen insanlar, yani, kur, yani kurban parası alacak durumu iyi olan insanlar. O gün için durmuyor. Yani zekat miktarına sahip olan falan değil. Durumu iyi olan. Yani, Bilirsiniz, durmuyor belli biri insan kendini bilir. Tamam. Peki kurban kesmek için borç alınır mı? Bazı halimler alınır diyor, evet. Ahmet-i Ahmet Minamber diyor, alınır diyor. Hatta diyor, alsın diyor, kessin. Yani Allah ona diyor, yardım eder, ihlasıyla, samiyetiyle Kimler kesmeli, kesmek zorunda diye bir şey sorusu olmaz. Çünkü ne kullanın vacip olmadığını zaten biz ne yaptık? Söyle, kullanın kesmesini zaten evet. sünnet. Evet, başka arkadaşı Ömer. Ömer kesen kişi çekmiyor birine kestir. Evet. O kesen kişi, bu duayı kesen kişi mi okusun da O kesen kişi ne diyecek? Bismillah Allahu Ekber An Ömer Ömer'den Ömer'in adına İsmi, Zaten, evet, Demese de olur. Allah aşkına onu yapıyor? Başka bir şey mesela İstanbul'da diyor mesela başka olur, bir olur. şey Ömer razı mı? Diyarbakırda diyorsun ki alo benim adımın bir kurban kesi orada Aynen diyor ki, <gülüyor> diyor ki Serhat adına Bismillah Allahu <gülüyor> Allah Ekber An Serhat Veya Serhat adına Ya yedi size sayacak mısın? Veya 7'yi saymasında da şart değil sergülüyor. yani sayfada olur Evet Mustafa Sorun mu var? Evet. evet, oradan geliyoruz. Hocam, yenen, yenmeyen yerleri var mı hayvanın? Hayvanın mı? Yani kanı harç dediği gibi. Yoğurtana. Yoğurtana denir. Her şeyi ne yani, o manada. yer. Evet. Fatamcı. Var, var mı sorun? Var mı sorun? Sorun var mı diyorum? Evet. Hocam yok. Geliyoruz. Evet. Hocam bende var. Ha, tamam. İki sorun var. Doğru. Bir Adet var mı bunda? Hani on tankeli bir insan? İle bir tane bir evden. Mesela adam diyor benim param var tane geçeceğim öyle bir şey oluyor mu? Aslında demin bunun cevabı geldi. Şimdi ne tarihin olan doğru olan bir tane. Bir ikinci sorun şey bu namaz kılınan kesmiyor ama Yahudi kesiyor. Sen kesir doğru? Namaz kılınan yani mürtet o ehli kitap. Hmm. Hayır, mürtet ayrı bir şey. Dini girip çıkmış. Mürtetin Ölüm yani. Gitsin ölçü atsın kendini çıkar atsın. Hem, hem kurbanın hem de normal eti yiyiniyor değil mi? Hem normal eti yiyiniyor. Yani. Evet. Aklıma geldi. doktor gelecek. Evet. Bu adam götürdü mü? adak kesen kişi, yapan kişi etini yiyebiliyor mu? eğer Adak adarken kişi yiyeceğim diye içinde bir niyeti varsa yer. Adık mı? Öyle biliyorsun Diyorsun ki yani ben, diyorsun ki bu sene sınavdan geçersem bir kurban keseceğim. <gülüyor> Ve yiyeceğim yani. bundan da yiyeceğim diyorsan yaz vereyim. Tabii önce şunu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Adak diyor. Sadece cimrin cebinden para diyor. <gülüyor> adak cimrinin cebinden para çıkacak diyor. Yani adak adak her kişi cimridir. Anlatıyorum paradan. O adak onun cimrinin cebinden para paracı. Ya yani adak adak doğru bir şey değil. Adak adamak doğru şey değil. adak adamak doğru bir şey değil. Ama adak aladıysan onu yerine getirmen fark. Evet, adam diyor. Şöyle biliyorlar. Allah bize sizin dediğiniz. Âmir işin vermez cennetiniz koruma. Ne yani, bilen söyledim bunu? Ben beşine fazımca ben kendim kurban keseceğim kimse. Kendi adıma kurban keseceğim Olmaz ki. Allah rızası için. Bak kendi adına. ya Allah rızası için. Allah'a mevzu var. Gelir mi ya? Han sen... Ömer. An -an... -an... -an... Ben abi ne yapalım? Boya falan Ben bu kurban sahibi kim? Sen ne ya? Ben fark etme. Fark ne fark etmez. Ben diyelim. Ha, ha tamam. sen olduğunu ifade ediyorsun Allah'a. diye Peygamber Allah mu min Muhammed. Allah'ın muaktan kabul et bunu diyorsun Anladın, bu yani. Anladım. Bu dağıtın konusu ne Bismillah değil de, Azizullah Yok, Filat, Azizullah imam. Ya adam dedi kestir, ne olacak? Bir Şey olmaz. <gülüyor> ee, bir Şey olmaz yine, ama giderse yani. Hocam, hocam dağıtın konusu, iler, üçte bir, bir iki, üç iki sünnet olmuyor mu ki? Olur, ne sünnet olacak? Ama kendinin yemesi, kendinin yemesi yemen sünnetdir, kendinle ilgisi. Evet. Yarısında gelir arkadaş. Haydar gelebiliyor arkadaş. Hocam, mülanlardan kurbanı geçince sen tam yarısında gelir sağsa. Tamam. dört eğer o dört tepki şey kesilmediyse. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban eti kaç gündelik beni Derin dondurucum varsa bir daha sene kadar yersin. Beyaz <gülüyor> Evet. 120 evet. daha Biraz tazeleyelim. Evet. Arkadaşlar bir aşk. Son uyarımızı yapalım. Son yarım. Arkadaşlar Aha. üye olan arkadaşlardan İkametgah senedini niye getiriyorsun? <gülüyor> arkadaşlar üye olan arkadaşlar Kalif tek tek, tek tek takip et Telefon numaranı al Bayram sonrası İkametgah senedini İkametgah getiriyorlar İki bir, tane fotoğraf İki tane de fotoğraf getiriyorlar bir, İki bir fotoğraf Kadir bundan sonra takibe devam edeceğiniz biliyor musunuz? Hayır hocam, şirket kurdum.